Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Salatü vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve baal Geçtiğimiz derste şuara suresinin ilk dört ayetinin tefsirini yapmıştık. İlk dört ayetin içerisinde bizim için en dikkat çekici şey Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetine izabet etmeyen insanlar için üzülmesi ve bu üzüntüden dolayı kendisini kahrediyor pozisyonda olması ve Allahu Teala'nın da böyle yapmaması tembihi vardı. Bu tembihin, bu isteğin temelinde de Allahu Teala'nın kulların zoraki bir imanını istemediği, iradi yani isteğe bağlı bir iman istediği. Bundan dolayı dinde zorlama yoktur ayeti de açıkladığı üzere Kimse dini kabul etmekle zorlanamaz ve zorlanarak iman eden kimsenin imanı kabul olmaz. Allah azze ve celle hükmünü beyan eder, resullerinin diliyle açıklar, isteklerini, tavsiyelerini ortaya koyar, sonra da insanların tercihlerine bırakır. Tercihiyle iman eden, Allah'ın davetine icabet eden kullara muazzam mükafatlar hazırlamıştır. Kendi tercihiyle, iradesiyle, küfre yönelen, inkara yönelen, davete icabet etmeyenlere de gene muazzam bir azam azap ile tehdit etmiştir. Ve insanları buna kendi tercih etmek hususunda muhayyer bırakmıştır. Yani i̇nsan kendisi tercih edecek. En dikkat çekici olan kısım buydu. Beşinci ayette ise... وَمَا يَعْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُغْرَدِينَ buyuruyor allah Teala. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet etmeyen insanların Allah'tan gelen yeni hükümlere kendilerinden önceki insanların karşılık verdiği gibi karşılık verdiğini beyan sadedinde diyor ki Rahman'dan yeni bir söz, yeni bir zikir hatırlatma gelmeye görsün onlara onlar ancak ondan yüz çevirirler, Arkalarını dönerdi. Mekke müşrikleri de Kardeşler Mekke müşriklerinin öncesindeki Küfürde olan onların ataları da Küfür hususunda onların ataları da İster aynı söyden gelsin. ister farklı söyleden gelsin. Küfür etme hususunda Nebilerin, rasullerin davetine İcabet etme hususunda Onların ataları olanlar da Aynı yolu izliyorlar. Allah'tan, Azze ve Celle'den, Rahman'dan bir zikir, bir hatırlatma, bir öğüt geldi mi insanların büyük çoğunluğu yüz çeviriyorlar. Bu zikri, bu hatırlatmayı kabullenmiyorlar. Bunu biz insanların üzerinde bulunduğu anlayışa, menhece, metoda aykırı yeni bir davet geldiği zaman da insanlarla gözlemliyoruz. Üzerinde bulundukları anlayış, metot, efendim, üzerine yürüdükleri yol hangi hal üzereyse onun aksi... Onun zıttı veya farklı bir metoda, davete nasıl izavet ediyorlar? ayaktırıyorlar Bizim üzerinde bulunduğumuz yol haktır diyorlar. Atalarımızın üzerinde bulduğumuz yol daha doğrudur diyorlar. Siz onlardan daha mı akıllısınız diyorlar. Bir tek siz mi biliyorsunuz diyorlar. İnsanların genelinde bu haslet var maalesef. Kötü bir haslet. Yani üzerinde bulunduğu yolu en doğru kabul etme ve yeni gelenin kötü olduğu, batıl olduğu, Belki de fitne olduğu kaygısı, endişesi ve ön yargısı var. Halbuki bir davet Allah'tan geldi mi ve o getirenin de Allah'ın elçisi olduğu anlaşıldı mı, ortaya çıktı mı veya günümüzde öyle bir imkanımız yok. Bu kimse Allah'ın gönderdiği rasuldür deme imkanımız yok. Çünkü onların gelmesi kapanmıştır. Nebilik işi bitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve ile e birlikte. O zaman onların yolundan giden davetçiler Hak bir şey getirdim Allah'tan ve Resulünden. Buna acaba bu ne diyordur? Bakalım bunu düşünelim, değerlendirelim. Bizim bildiğimiz bunun aksi bir şey ama acaba hangisi daha doğru diye kulak kapatmak lazım. Bu ön yargı yani bizim hocamızdan, arkadaşımızdan gördüğümüz, öğrendiğimiz, dinlediğimiz, kavradığımız ve kabullendiğimiz, içselleştirdiğimiz her ne varsa aksine farklı bir söylem geldi mi bu yanlıştır, bu hataldır. ön yargısı, ön kabul genelde bizde de var. Halbuki bu gelen şey Allah'tan ve Resulü'nden diye geliyor, getiriliyorsa, önümüze konuluyorsa ispatıyla ona kulak vermek. Acaba önceki bildiğimiz mi hatalıydı? Bu mu hatalı yoksa arasında bir tevil var, bir uyuşma yöntemi var da biz mi bunu anlayamadık diye kulak kabaklanmıyoruz. Allah'ın ve Resulü'nün bir bildirisi geldi mi buna hemen ön yargına yaklaşıp red moduna girmemek lazım ne diyorsun? Dayana delili nedir? Önceki söylenenle karşılaştırıldığı zaman bunun bir orta yolu nedir? Veya hangisi daha doğrudur? Ona bakmak lazım. Yeter ki hak olduğu ispatlansın ortaya konsun. Mekke müşküleri de bu şekilde yapmış. Rahman'dan bir zikir geldiği zaman onların içerisindeki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasını aracılığıyla onlar küfürde onların ataları olan kimselerin tuttuğu yöntemi tutmuşlar ve bu yeni söze kulak kabartmamışlar. Arka dönmüşler, sırt dönmüşler. Yüz çevirmişler. Ve devamında da yalanlamışlar. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَت۪يهِمْ اَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْسِعُونَ Yemin olsun ki yalanladılar. İnkar ettiler. Yalan saydılar. İcabet etmediler. Ama fe <gülüyor> Onun akabinde bir karşılık var. Muhakkak ki onlara alaya aldıkları, istisna ettikleri şey her neyse ki azaptır bu. Bunun haberi onlara gelecek. Ese Yani gelecekte görecekler ki bunlar yeni gelen zikirle beraber bir azap tehdidi var. O azap tehdidinde bunlar alaya alıyorlar. O alaya aldıkları bu tehdit onlara gelecek. Görecekler. Alimler derler ki Yok bu yalandır, bu haber getiren yalancıdır, bu uydurmadır, bu Allah'a yapmış bir iftiradır demek değildir sadece yalanlama. Gelen hakkı önemsememek, yüz çevirmek, arka dönmek, kulak kabartmamak da yalanlamadır derler. Şimdi iş böyle genişleyince yani yalanlama işi yüz çevirme, kulak kabartma, önemsememe, değer vermem olunca bu sefer eden yalancılar sadece inkar eden kafirlerle sınırlı kalmıyor. İman ettim diyenlerden de kulak kabartmayanlar, önemsemeyenler, değer vermeyenler, yüz çevirenler, kabul etmeyenler veya bir kısmını kaldıralım teklifini getirenler. Bazı kısmına tamam Allah'tandır diyor ama bunu dille diyor, kalben demiyor şeklinde olanlar da yalanlıyor konumuna düş. O zaman bu tekzip eden, yalanlayanların etrafındaki sınır genişliyor. Sadece kafirler değil tekziği bedenler. Üst çevirenler, önemsemeyenler, kulak vermeyenler, yani açıp okumayanlar, bir yerlerden dinleyip öğrenmeye ve hayatına tatyip etmeye çalışmayanlar da o zaman tekziği edenler kısmına geliyor. O zaman halka biraz daha genişliyor, sayı biraz daha çoğalıyor. Sonra da Allahu Teala gelen ayetlerin, Rahman'dan geldiğini ispat sadedinde buyuruyor ki evlem yer al el Erdı Ken embetnafi ha Kulli zevcim Kerim onlar arıza yeryüzüne bakmazlar mı ki orada nice güzel şerefli Kerim Üstün çeşitlerden biz bitiriyoruz Embat yani yerden bitiriyoruz. meyvelerden sebzelerden ağaçlardan bitkilerden otlardan, çeşit çeşit hem de onlar öyle güzel ki o Allahu Teala'nın bitirdiği ve kerim zevk dediği yani değerli türler çeşitler yağmurla yerden çıkan her kısım buna girer yağmurla hayat bulan yeryüzünde çıkan her ne ne varsa yeşillik adına çiçek adına bitki adına hepsi bu kısma girer onları biz bitirdik bunlar yeryüzüne bakıp bunu görmezler mi diyor hemen devamında da inne fi zalikal Elbette ki bunda bir ayet, bir ispat, delil vardır. ve كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ Ve onların çoğu iman etmezler buyuruyor. Bakıyorlar, görüyorlar, Allah'ın bitirdiğini ikrar ediyorlar, itiraf ediyorlar. Ama bundaki inceliği, ibreti görmeyip imanla şereflenmiyorlar, iman eden olmuyorlar. Özellikle bu içinde bulunduğumuz mevsim, sonbahar mevsimi sebebiyle Allah-u Teala'nın bitirdiği bu bitkilerin değeri kerim oluşu daha da ortaya çıkıyor, anlaşılır oluyor. Bakıyoruz ki şimdi ortalık yavaş yavaş kurumaya başlamış, otlar çürümeye başlamış, ağaçlar zaten çoktan kapattı, yapraklarını da dökmeye başladı. İyice yeryüzü ölüm moduna girmiş durumda. Halbuki o ilkbahar girdiği zaman cıvıltı, renk cümbüşü, Efendim hayat canlıda insanların içinde böyle bir neşeyle dolduruyordu, güzelleştiriyordu, hayat dolu hale getiriyordu değil mi? İşte bu güzel kerim efendim çeşit çeşit bitkiler Allah-u Teala bitiriyor ki bunu da yeryüzünde hayatı biz var ediyoruz, sonra tekrar yok ediyoruz, tekrar var ediyoruz, tekrar yok ediyoruz, yeniden derim işte bunun gibidir diye ispat sadedinde allah Teala birkaç yerde bundan önce bize beyan etmişti. Burada da onunla bir ayet var, işaret vardır diyor. Yeryüzündeki bitkilerin yağmurla beraber biten bitkilerin ölmesi ve tekrar hiçbir şey olmamış gibi mevsim geldiği zaman bitmesi allah Teala'nın bu yere koyduğu bir ayet, mucize, ispat, delil. Buna bakmaları gerekir. Bakmadan İbret almadan dururlarsa iman etmemeye devam ederler diyerek bir ikaz var. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Ve muhakkak ki senin Rabbin o azizdir, rahimdir. Yani izzet sahiptir ve kullarına merhametlidir, şefkatlidir, rahimdir. Evet. Senin Rabbin aziz olandır. Yani yeryüzündeki bu hayat vermeyi, sonra yok etmeyi üzerine alan, buna güç getiren mutlak kudret sahiptir ve rahimdir tüm mahlukatına karşı merhametli, şefkatli davranandır. Bu bir surenin ön giriş kısmıydı. Müşriklere hatırlatmaydı. Sonra bu müşriklere hatırlatma ve davet hususuna Allahu Teala diğer birçok surede, Mekke'yi surede yaptığı gibi geçmiş kavimlerin kıssalığını işaret ederek devam ediyor. En çok kıssası yapılan kavimde de Musa aleyhisselam'ın gönderildiği İsrailoğulları onlardan başlıyor. Ve iznadır Rabb'uken Musa enkil kavm-ı zalimîn. Kavm-ı Firavun'a Bir zamanlar senin Rabbin Musa'ya nida etti, seslendi. Tur Dağı'nda. Ailesiyle beraber Semut kavminin bulunduğu yerden İsrail köle olarak bulundurulduğu, Kıptilerin yaşadığı, Firavun'un hükümdar olduğu Mısır toprağına dönerken Orada senin Rabbin Musa'ya seslendi. Bir kula seslenmesine demek ona peygamberlik, risalet verilmesi demektir. Yani Musa'ya Allah seslenerek, onunla konuşarak ona rasullük verdi. Elçilik verdi. Bu maksatta ona seslendin. Ne diye? En kalmaz zalimin kavme firavun. Firavun kaybimi var <gülüyor> ya. Firavun zalim o kalme git. Ne diye? Elayette gun. Sakınmazlar mı? Onlar sakınsınlar diye. Onlar sakınmıyorlar. Adalet üzere değiller. Zulüm hakim, küfür hakim, şirk hakim onların içerisinde. Bundan sakınsınlar diye Allahu Teala onlara lütufta bulunmuş beş büyük Resul'den birisi Musa Aleyhisselam'ı onlara elçi olarak gönülüyor. Evveliyeti var tabi ki. Musa Aleyhisselam'ı Allah-u Teala Firavun'un katlinden korudu onun annesine vahy ederek. Annesine demişti ki onu nehre sal, denize sal. Onun da düşmanı, benim de düşmanım onu alsın. Ve e, İsrailoğullarının erkek çocuklar katledi kesiliyordu. Bu çocuk kesilmekten kurtulsun. Devenin sevmediği ot <gülüyor> burnunun dibinden bitermiş. Firavun'u katledecek kişi onun sarayına yetişti bu şekilde. Nehir, Nil Nehri onu götürdü. Firavun'un hanımı ki Allah-u daha sonra iman eden Asiye isimli hanım onu nehrin kenarında gördü veya ona bir şekilde ulaştırıldı böyle bir sepetin içerisinde bebek olduğu. Allahu Teala ona sevgi koymuştu. Onu gören herkes seviyordu. Ayette de görmüştük daha önce. Firavun'un hanımı o çocuğu görünce aşık oldu adeta. Bayıldı çocuğa. Sevgisi gönlüne düştü. Onu aldı götürdü. Firavun'a dedi ki böyle böyle bir durum var. Gel, biz bunu alalım. Belki bize fayda verir. Veya yani öbür gün çocuk ediniriz. Dediler. Çocuklar olmuyordu çünkü. Ve bu vesileyle kralın sarayına yerleşti. Özellikle de kendisi için bütün ümmetin erkekleri katledilen çocuktu o. Onun için öldürülüyordu bütün İsrail olan çocukları. Çünkü onun gördüğü bir rüyayı yorumlayan insanlar dediler ki, İsrailoğullarından bir çocuk çıkacak ve senin krallığını, sultanlığını yerle bir edecek, yok edecek. Rüyayı öyle yorumladılar. O da bunun üzerine, tamam bunun çözümü kolay dedi. Biz doğan bütün erkek çocuklarını öldürelim. Öldürmeye başladılar. Yani o Musa aleyhisselam için öldürülüyordu o çocuklar. Tüm hep çocukların öldürülmesine rağmen Musa aleyhisselam öldürülemedi. Allah bir şey diledi mi? Kimse o dileğin önüne geçemez. Allah diledi mi? O muhakkak vukurdur. Allah'ın takdirini reddedebilecek veya değiştirebilecek kimse yok. Musa s sarayda yetişti. Sonra İsrailoğullarından olduğu ortaya çıktı. Bilindi. Ama ona dokunmadılar. Onu öldürmediler. Muhtemelen artık terbiye olmuştur. Bizimle uğraşma ihtiyacı hissetmez diye düşünüldü belki. Belki de o öldürülmenin katledilmenin başladığı sebep rüya unutuldu unutturuldu. Bir şekilde Musa aleyhisselamın İsrailoğulları'ndan olduğu ortaya çıkmasına rağmen onu tekrar öldürme yoluna gitmedi. Ancak bir gün hazin bir olayla Musa aleyhisselam o kavmi terk etmek zorunda kaldı. Oradan kaçtı. Arkasına dönlü kaçtı. Gittiği yerde Semut kavminin yaşadığı bölgeydi. Orada salih bir insanla koyun sürüsü ve iki tane kadın çoban meselesiyle salih bir insanla tanıştı. Onların yanında 8-10 sene kadar kaldı. Sonra Allahu Teala diğer tüm nebileri, rasulleri koyun çobanlığıyla terbiye ettiği gibi Musa Aleyhisselam da koyun çobanlığıyla terbiye etti. Onu nübüvete insanlarla uğraşma ki en zor iş budur. İnsanlarla uğraşma işini hazırladı. Onu terbiye etti, mürebbi olarak en güzel şekilde yetiştirdi. Sonra da Geri dönüşte tamam geldiler artık sen Resulü'ye hazırsın. Ona vahyetti. Ne diye? Firavun kavmine git. Zaten oraya gidiyordu. Ne diye git? Oraya ne için gidecek? Git diyor Allahu Teala. Artık normal bir halktan birisi olarak değil de elçi olarak git. Resul olarak, peygamber olarak git. Ve onların karşısına halktan birisi olarak çıkma. Bu halkına bir peygamber diğer azgın kavme, Kıptiler'e bir davetçi olarak, tebliğci olarak gitti vallahi. İşte ilk vahiy budur. Böyle ağır bir yükle karşılaşmayı ummayan Musa Aleyhisselam ne dedi haliyle karşılaştığı zorlu ifade sadedinde Gal Rabbi inni ehafu eyyu kezzebun. Ey, ey Allah'ım, beni yalanlamalarından korkuyorum. Yani ben onlara gideceğim, ben Allah'ın elçisiyim diyeceğim. Onlar beni yalanlarlar. Bundan korkuyorum dedi. Korkusu sadece yalanlanmak mı? de başka korkular da var. Geliyor. Ve yazdığı bu sadri velayin taliku nisani fe'rsin ile harun. Benim göğsüm daralıyor. Göğsüm daralıyor. Göğsümde darlık hissediyorum. Benim dilim de iyi konuşmaz. İyi dönmez. Bu sebeple sen Harun'a da risalet ver. Başka ayetlerde geldiği üzere benim yardımcım olarak bir nebi olarak onu da görevlendir diyor Allah Teala'ya. Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam kendisi ifade ediyor. velayen la yentalegu Benim dilim iyi konuşmaz. Mesela sen ne yap? Harun'u da gönder. Başka ayetler de geliyor zaten. Diyor ki, Kasa suresinde var ayıracağım. Okuyacağım ayettir. Taha suresinde. Kale rabbih rahli sadri. Dedi ki, ey Rabbim göğsümü genişlet. Yani göğsümde darlık var. Endişe, korku, efendim kaygı, o kaygı gider. Göğsümü genişletlerken genişlet bu göğsüme ferahlık ver. Ve yesirli emri. Bana işimi kolaylaştır. Dünyanın en zor işi bu. Şu, şu ercihsanı kaz, oradan uçuya taşı demek bundan daha kolay bir iş. Çünkü bedeni bir kuvvet ister. Ama biri hem bedeni hem ruhi hem ilmi her o kadar ağır bir ki hem de on gibi ben ilahım sizin benden başka ilahınız yok diyen bir zalime karışma. Benim işimi kolaylaştır. Ve ahlul ugdetem min lisani. Şu dilinde bir kapallık var bu kapallığı gider yafkahhu kavli sözüm anlasınlar yani sözüm anlamaları için dilindeki bağ çözmeni istiyorum bu peltekliği bu kekemeliği gidermeni yani beyanımı iyi ifade edeyim Meramımı iyi anlatayım senin beni görevlendirdiğin işi onlara güzel ifade edebileyim diye bunu istiyorum diyor Yafkahhu kavli sözüm anlasınlar vezalli Ali min ehli bana ailemden bir vezir bir yardımcı yap Herun ehi. Erkek kardeşim Harun'u. Uştud bihi ezri. Sırtım arkam onunla sağlamlaştır, kuvvettendir. Ve eşrik hu fi emri. İşimde bana ortak olsun. Benimle e, bu ağır yükü kaldırmamda, yüklenmemde yardımcı olsun. Ne için? Key nusebbi hake ketira. Seni çokça zikredelim diye. Ben tek başıma olursam olur ha gafiyete davarım, korkarım, endişelenirim veya sadece o işle uğraşırım seni zikretmeyi unutabilirim. Darım, o bana hatırlasın, ben onu hatırlatayım. Kainü sebbiha keketiyle seni tesbih edelim ve evet. netkorukeketiyle ve sen çok can alım. Evet, inneke kün tebine abasiyle muhakkak sen bizi görensin. Kahle kad Musa. Allahu Teala bu isteğe karşılık verdi. Dedi ki buyurdu ki elbette ki sen bu isteğin kabul edildi. Yani <gülüyor> Harun Mısırda annesinin yanında ona da. Gıyabında risalet verildi, peygamberlik verildi. O senin yardımcındır. Bu isteği Allahu Teala kabul etti. Musa Aleyhisselam kendisi Rasul, yeni bir şeriat getiren peygamber. Harun Aleyhisselam ise Musa'nın getirdiği, Aleyhisselam getirdiği şeriatı tebliğde onun yardımcısı Nebi. İki sahasındaki fark bu. Birisi yeni bir sıfırdan şeriat getirdi, diğeri o şeriatın uygulayıcısı, öğreticisi, hatırlatıcısı. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a Harun'u yardımcı yapıp ona da nübüvvet vermekle onun sırtının arkasını destekleyince bu sefer Musa Aleyhisselam başka bir endişesini dile getirdi Rabbi Azze ve Celle'ye. Nedir bu endişe? Ve lehum aleyye zembun ekhafu ekhâfü ey Benim aleyhim de onların lehine bir günah, bir hata var. Benim üzerinde bir iddiaları var, haklıdır bu. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum diyor Musa Aleyhisselam. Şimdi birinci kaygısını giderdi. Birinci kaygısı neydi? Bende bir kekemelik var. Bu kekemelikten dolayı yani iyi konuşamamak, iyi anlatamamaktan dolayı göğsümde darlık hissediyorum. Sen bu darlığı gider, konuşmamı güzelleştir ve bana bu usta yardımcı olacak aile fertlerinin birisini ver. Dedi. Allahu Teala kabul etti. Harun Aleyhisselam verdi. Bu birinci kaygısıydı. Kaygı giderildi. İkinci kaygısı benim üzerimde yükledikleri bir günah var. Bu günahtan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Nedir bu Musa Aleyhisselam'ın dile getirdiği, onların ona yüklediği günah? Evet, Kıptilerden bir adam öldürmesi. Nasıl olmuştu? Hatırlatalım kısaca. Bir gün Kıptilerin bulunduğu ortamda dolaşırken İsrailoğullarından birisi, bir Kıptinin kavga ettiğini gördü. Kıpti o Mısır halkı. Yani firavunun e, hakim olduğu o topluluğun bulunduğu cins ırk, Türk gibi vazele gibi. Kıptiği birisiyle İsrailoğlunun birisi kavga diyorlar. Yani artık hangi bir mevzu varsa mizah nereden çıkmışsa kavga diyorlar. Muhtemelen İsrailoğlularından olan kişi biraz zayıf ki kendisi dövebilecek olsa alt edebilecek olsa zaten başkasından yardım istemez. Musa görüyor ona denize düşen yılana sarıyor Musa diyor ki ey Musa gel yardım et bana. Musa Aleyhisselam'ın hamiyet duyguları var o zaman peygamber değil çünkü daha. Yani kendi ırkından olan birisini ona zulmeden ırka karşı savunma ihtiyacı hissediyor. Zaten mazlum da onları ayırayım derken bir yumruk geçiriyor adam da ölüyor. Kuvvetli biri olmuş Kuvvetli ama bir yumrukla kolay kolay ölmez insanlar evet. bu ölüyor. Allah'ın ecelini Musa Aleyhisselam'ın eliyle dilemiş. Zelil olan, köle gibi muamele edilen halktan birisi halkın efendisi konumundaki birisiyle mücadele ediyor. Savaşı öldürüyor. Neye benzetebiliriz bunu? Mesela bir Cezayirliyle Fransa'ya benzetebiliriz. Fransa Cezayir'in hakimi. Doğru mu? Cezayirliler onların kölesi konumunda. Onlar müsaade ettiği kadar refah görürler. Başka türlü olmaz. Bir İngiliz'le Hintli gibi. Aynı. Bir Hintli İngiliz ne kadar müsaade o oranda özgür olur. O o oranda rahat olur. Bir Hintlinin bir İngiliz'i İngiliz asilzadesini öldürdüğünü düşünün. Ne olur? O köşe bucak kaçar artık değil mi? Onun gibi Musa Aleyhisselam da bu olay üzerine saklanıyor, gizleniyor. Tabi bu olay e, yayılıyor, duyuluyor. İsrail olan bir genç bir Kıptiyi öldürmüş. Korku içerisinde gezeliyor Musa Aleyhisselam. Ertesi günde bu Kıptilerin önde gelenleri, mele denilen önde gelenleri bu işi yapan kişinin akıbetini şura yapıyorlar. Yani bu adama ne yapalım? Bunun hükmü nedir diye şura yapıyorlar. Bu esnada Musa Aleyhisselam gene sokakta böyle köşe bucak kaçar dolaşırken bakıyor ki dün kendisine yardım eden İsrail olanın birisi başka bir Kıptiye sataşmış. Onunla dövüşüyor gene. Musa Aleyhisselam görünce hele gel buna da karşı bana yardım et diye yardım istiyor ama bu sefer ikinci dövüşlen Kıp lan diyor ki senin zaten dün bizden birisini öldürmüştün. Bugün de beni mi öldürmek istiyorsun. Sen zorbalardan mı olmak istiyorsun diye e, onu durduruyor. Islah onunla çağrı yapıyor. Bu esnada da hemen yanından birisi geliyor diyor ki ey Musa Hani perişan, bu Kıptiler şu an senin hakkında konuşuyorlar, görüşüyorlar, senin öldürdüğün anlaşıldı ve senin öldürülmen kararı çıktı, aman ha kaç ben sana dedim kaç burayı terk et diyor, o da korka korka kaçıyor, bu kaçışı ta nereye kadar? Filistin topraklarına Semut kavminin yaşadığı yere kadar gidiyor, öyle bir mahalle, mahalle değil, bir beldeyi terk ediyor, bir ülkeyi terk ediyor adeta. İşte bu olayı hatırlatıyor Musa Aleyhisselam. Allahu Teala ona risalet verdiği zaman dedi ki: "Beni öldürmelerinden korkuyorum çünkü benim aleyhime benim zanlı bir günah var. Onların haklı olduğu bir husus var. Benim için ölüm fermanı hazırlanmışlardı, ölüm, ölümünü vermişlerdi. Beni öldürürler diye endişeleniyorum." diyor. İkinci kaygısını da getiriyor. Allahu Teala da buyuruyor ki: "Kale kella." ki: "Asla yok. Mümkün değil." gideba bi ayatina inna meakum mustemiun siz benim ayetlerimle gidin ikiniz senle harun ikiniz benim ayetlerimle efendim risaletimle görevlendirdiğim işle gidin muhakkak ki biz sizinle beraberiz işitiriz. şey i̇şte kasas suresinde de onun benzeri bir ayette 35. ayette ve nec'alulekuma sultanen felayesuluna ileykuma inallaha taala biz sizin için bir ayet vereceğiz yani bir belge burhan vereceğiz. Onlar asla ilişemeyecekler. Size ulaşamayacaklar. Gerçekten de öyle. Her ne kadar ona suç isnad etse de Firavun aleyhillane ne yaparsa yapsın onu öldüremiyor. Öldüreyim mi diyor. Etrafına gidecek yok yok öldürme. gerek yok. Biz bunu bir şekilde <gülüyor> hallederiz. İcabına bakarız. Konuşamaz hale getiririz biz bunu diyerek. Yani allah Teala onları hakikaten ayette gönderiyor. Ve o halk Musa aleyhisselam adına gram zarar veremiyor. Allahu Teala vaadine bal değil mi? Ne dedi? <gülüyor> İn nami akum müstemiyo. Müslimler beraberiz, işitiriz. Yani onların kurduğu planları, hükümlerini, gayretlerini, emirlerini, kararlarını biz işitiriz. Sen endişelenme. Felây silûneyle yıkma. asla başamazlar. El uzatamazlar. Siz el değdiremezler. Diyor nitekim de değdiremezler. Bu ayetin içerisinde bakın. ''İnna me'akum'' diyor allah Teala. Çoğul sigayla kendisini yüceltiyor. Azze ve Celle yüce zatını yücelterek diyor ki ''Muhakkak ki biz akum sizinle beraberiz. Allahu Teala'nın kullarla beraberliği nasıldır? Bedeni beraberlik midir? Cismi beraberlik midir yani? ''Nahnu akrabileikum min hablil verid'' Yani biz size şah damarından daha yakınız. Nasıl bir yakınlık peki bu? ''Nustemi Biz işitiriz yani işitmemizle sizinle beraberiz. Sıfatlarımızla yani sizinle beraberiz. Allahu Teala nerededir? Kullarla beraber midir? Yoksa Er-Rahmanu yani alel arş istiva. Nerededir Allahu Teala? Arşın üzerini yükselmiştir. İstiva etmiştir. Allah'ın yeri orasıdır. Yani Allah mekandan münezzehtir sözü batıl bir söz. Allah'ın kendi ifadesi de mekanı var. Bizim kavrayamayacağımız bir yer. Neresi? Bütün mahlukatı kuşatmış yüce arşına istifa etmiş. İstifa manası malumdur diyor alimler. Bu kadar basit. Üzerinde konuşma istiva demek, ala harfiyle irtifa almak, yükselmek demektir. Allah azze ve celle aşın üzerinde. Peki kullarla birlikteliği yüce sıfatlarıyla, işitmesiyle, bilmesiyle, görmesiyle, rahmetiyle, zaten bu ayette geldiği üzere müstemiyon, biz işitiriz diyor. Yani sizinle beraberiz, hakkınızla konuşulan, sizin konuşulan hepsini biz işiten, Bundan dolayı da haberdar olanızı Allah, Allah, Allah-u Allah'ın kullarıla beraberliği önemli. Bu bilinmesi gereken bir şey. Nasıldır? Sıfatlarıyla birlikte Allah-u Teala kullarıyla beraberdir. فَأَتِيَ <gülüyor> أَفِرَأْوَنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Siz ikiniz Firavuna gidin ve deyin ki muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin Rasuluyuz. Özenle seçilmiş bir kelime. Alemlerin Rabbinin Resulü'yüz. Firavun diyordu ki, şu alemin Rabbi benim. Haşa Niye? Çünkü ben size ne emredersem yapıyorsunuz. Kesin diyorum, kesiyorsunuz. Asın diyorum, asıyorsunuz. Nehirler benim altımda, ayağımın altında. Sarayım en ihtişamlı yerde. Ne dersem onu yapmak zorundasınız. Tüm bu alemler benim değil mi? Diyordu. Ben sizin en müce, en üstün Rabbinizim diyordu. İşlerinizi ben idare ediyorum. Ben ne dersen onu yapıyorsunuz diyordu. İşte o kimse için bu iddia da olan birisi için seçilmiş özel bir kavram bu. Alemlerin Rabbinin resulüyüm. Biz o şekilde söyledik. Sonra da en ensilne ana beni İsrail. Bunu söyleyin ona. Yani sen Rab filan değilsin. Biz bunu ikrar ediyoruz. Biz bunu iddia ediyoruz. Sen Rab değilsin. Biz asıl Rab'den, tüm alemden Rabbinden göndermiş bir elçileriz deyin. Bir önce onun Rabbilik iddiasını sars. Sonra da ikinci iddianızı ortaya koyun. Deyin ki, İsrail yollarını bizimle beraber gönder. Artık onları köle olarak kullanman işi devri bitti. Bunu bitir. Bunu nihayet et. Onlar senin kölen değil. Onları bizimle beraber gönder. Sen de başının çaresine bak. Bu aslında Firavun'la yapılmış en iyi teklifti biliyor musunuz? Eğer Firavun aleyhillâne bu teklifi kabul etseydi, Musa ve Harun aleyhisselam sen âlenin Rabbi değilsin, âlenin Rabbi Allah'tır deyip tebliğini yapacaklar sonra İsrail oğlanı alıp gideceklerdi. Onlar da kendi beldelerine, kendi topraklarında kendi hükümlülüklerine devam ettireceklerdi. Yani canlarıyla ödemeyeceklerdi bu teklifi reddetmelerle. Ama o bunu anlayamadı. İleri görüşü basiretli birisi deymiş. Rab de Geleceği görememiş. Kalpten haberdar değil. Bu teklifi kabul etmedi. Bu şekilde Musa aleyhisselam Firavun'a gitti. allah Teala'nın ona öğrettiği gibi onun teklif ettiği, şu şekilde şu şekilde yaptığı yönlendirdiği gibi Firavun'a dedi. Tabi bu o kadar kolay olmadı. Tefsirlerde geldiğine göre uzun süre saraya girebilmek için Firavun beyefendinin keyfini beklediler. Öyle kapıyıçalık alemlerin, <gülüyor> Allah'ın elçisi biz geldik demediler, diyemediler. Uzun süre e, huzura kabul edilmek için beklediler, bekletildiler. Nihayetinde Allahu u Teala'nın onları reşad ettiği lafızlarla, ifadelerle Kıptilerin lideri, devlet başkanı Firavun'un huzuruna çıktılar ve bu şekilde söylediler. Peki Firavun'un cevabı ne oldu? قَالَ اَلَمْنُ رَبِّكَ ف۪يْنَا وَلَيْدَا وَلَبِثْتَ ف۪يْنَا مِنْ اُمُرُكَ س۪ن۪ينَ Bir insan, birisine evlatlık edinir, onu yedirir, içirir, terbiye eder, büyütür, sonra karşısına sen yok öyle iddia ettiğin gibi birisi değilsin derse ne diyecektir onun haliyle? Sen ne kadar nankör bir adamsın. Bunca yediğin içtiğin gözüne dizine dursun der. Değil mi? İşte bunun gibi diyor ki, fravın, sen bizim içimizde, bizim terbiyemiz altında çocuk olarak kalmadın mı? Ve uzun süre bizim içimizde ömür geçirmedin mi? Sen ne vefas adamsın diyor. Sen bebeklikten aldık. Atılmış bir bebeydin suda. Geldin bizim sarayımızda, bizim gözetimimizde. Seni biz terbiye ettik. Yani altını değiştirdik. Karnını doyurduk, kıyafetini aldık. Sen hastalandın, senin hastalığını ilgilendik. Terbiye ettik seni. Kocaman adam oldun. Yani sen üzerinde hakkımız var bizim. Sonra da uzun süre aramızda kaldın. Yani bizimle beraber kaldın. Dolayısıyla benim ne olduğunu iyi biliyorsun sen. Bu nasıl bir sözdür yani çıkmışsın, edepsiz ders, konuşuyorsun demeye getir. Devamında da ve feal te feal tekelleti feal te ve O yaptığın iş var ya yaptın kötü iş. O işte yaptın ve sen nankörlerden körlerden oldun. O kafirlerden olmak inkarcılardan değil de nankörlük yapanlardan kasıt odur. Bunca iyiliğe bunca sana verilen değeri hürmete yapılan harcanan emeğe karşılık sen yaptığın işi yaptın. Yani bizim içimizden birisini öldürdün. Kaçtın gittin. Şimdi nasıl adamsın? Önce bunun bir hesabını ver bakalım. Şu geçmişin hesabını bir ver diyor firavun. Yani bu hususta haklı. Sonuna kadar haklı. O firavunun yerine kendimizi koyalım. Almışız birisini. Efendim çulsuz, çapuksuz bir şey. Hizmetçi konumunda değersiz bir şey. Almışız, sarayda yetiştirmişiz. Yerleştirmişiz efendi. Efendi gibi olmuş. Halkın lideri, kralı, onun babası konumunda. First dayı dedikleri, birinci kadın onun annesi konumunda. Bütün hizmetsizler emrinde. Vezirler bile onun ağzına bakıyor. Böyle bir konumda yetiştirilmiş. Sonra Kıptil adamı öldürmüş, kaçmış, gitmiş, firav etmiş. Sonra kendisi gelmiş, yok, sizin yolunuz yol değilsen, öyle dediğin gibi adam değilsin diye meydan okuyor. Önce sen şu geçmişin hesabını ver bakalım diye Musa Aleyhisselam'a üstün çıkıyor firavun. Peki Musa Aleyhisselam'ın buna cevabı ne? İki tane iddia var. Bir, kötü bir iş yaptın. Ondan öncesinde de sen... Bizim terbiyemiz altına yetiştin. Uzun süre bizim aramızda kaldın. Nankörlük yapıyoruz. Cevap Gâle fe altufâ izav ene mined Buyurdu ki Musa aleyhisselam Evet ben onu yaptım ama o işi yani adam özürmüş işini yaptım ama o zaman ben dalalette olan bilmeyen cahil birisiydim. Ben dâllînken yani şaşkın, bilgisiz bir kimseyken bu işi yaptım. Bu kısmı tefsir ederken alimler diyorlar ki burada iki tane ama kasıt vardır. Bir, bu işi ben bana peygamberlik, risalet verilmeden önce yaptım. Ben sokakta kalktığım mi o zaman. E, avam tamakan, bilmeyen, cahil iki insan karşılaştırır, birbirine galip gelmeye çalışır. O onu yemiyor, onu dövmeye çalışır. O Öyle bir olaydı benimki. İkincisi de ben bu işi yaparken öldürme kastım yoktu. Kast, onu öldürmek değildi. Belki bir kavgaydı. Bir hamiyetti. Bir mazlumaya yardımdı. Her neyse. O maksattı biz bu işe giriştik ama adam ezeri gelmiş. Öldü yoksa kastım onu öldürmek değildi ki. Nitekim yumrukla kimse ölmez. İnsanlar ringlere çıkıyorlar. Dakikalarca birbirlerini dövüyorlar. Hem de bu işin eğitimini almış insanlar. Yüz, göz, kafa her tarafı vuruyorlar. Çok kolay öl ölüm olmuyor. Musa Aleyhisselam bir tane yumruk atmıştı. Kendisini savunuyor ve temize çıkartıyor. Yani ben bunu bilerek, kasten ve bu işin haram olduğu düşüncesinden habersizken bu işi yaptım. Birincisi. Fəfər artum iym Rabbi hukməv ve jaleni imun Nitekim bu yaptığım hatanın da ceremesini çektim. Sizden korktuğum için korktuğumda sizden kaçtım gittim. ettim. Nereye? Semut. Kavminin yaşadığı yere gittim. Akabinde de zaman sonra da Rabbim bana hüküm verdi. Hikmet verdi. Yani doğru yanlış hususunda ayırt edici bir hikmet verdi. Doğruya hükmetme, doğruya yönelme özelliği verdi ve beni mursellerden yaptı. Yani rasullerden, Risaletle peygamberle görevlendirilenlerden yaptı. Dolayısıyla Burada senin şu kötü iş yaptın, şöyle oldu, böyle oldu diye beni kınadığın şey benim cahil dönemimdeydi. Kastım yoktu. Allahu Teala'dı bunun üzerine benim af temennimi, af dileğimi kabul etti ve bana <gülüyor> hüküm ve peygamberlik, risalet ve verdi. Bu senin iddianın birinci kısmının cevabı. İkinci kısmına gelince, ve tilkenin ni'ametün temunnuha aleyye en abdet bani İsrail. Ve o bana benim başıma kalktığın nimet diye söylediğin şey var ya, o ise İsrailoğullarını köle yapmandır. Aslen bir kavmi köle olmadığı halde köle yapmışsın, hizmetinde kullanıyorsun, tüm bir halkı. Onların içerisinden bir kişi beni seçmişsin, beni köle edinmemişsin, beni yetiştirmişsin, bunu başıma kalkıyorsun diyor. Asıl sen hesap ver bakalım, bunlar ne diye köle yaptın? Normal vatandaş muamelesi görmek benim hakkımdır. Benimle beraber diğer tüm İsrail olan da hakkıydı. Yani benim içinde bulunduğum kavmin hakkıydı. Sen onların hepsini köle yapmışsın. Onlardan bir kişiye nimet bahşetmişsin, Onu gelmiş benim başıma kalkıyorsun diyor. Ve bu şekilde de İsrail oğullarına haksız yere köle etmesini dile getirerek bizim aramızda uzun süre terbiyemiz altında kaldın. Ve buna nankörlük ettin iddiasını reddetmiş. Bilakis o iş senin bir nimetin başıma kalkacağın bir Fazilet değil. Aksine İsrail oğlanı köle yapman yadırganacak, hesap sorulacak, sorgulanacak bir iştir diyerek bu üste çıkmıştır. Musa aleyhisselam bu cevap üzerine Firavun artık onunla nizahlaşmaya, tartışmayı bırakıyor ve Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselamın iddialarına anlamak hususunda ve yâret hususunda bir giriş yapıyor. İnşallah burada kalalım. Önümüzdeki derse 23. ayetten itibaren aynı olayın devamı yeni bir konu başlıyorlar devam eder inşallah. Ebu İlqabliha da aslafirullahi ala zimadi velakum bel sairel mu'minin. Rabbana la tu'aizna innasiina waqtanah. Rabbana walla t'hamil alayna asran kama hamaltahu min qablina. Rabbana walla t'hamilna ma la ataqat alanbi ta'afu alna wa rafir alana Amen tamam la nafsurna ala qaumin sha'irin subhanak allahumma wa bihamdik la ilaha illa enta astaghfiruka wa atubu